Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Elif, Lam, Ra Bu okunanlar, kitabın ve her şeyi açıklayan ve açık olan Kur'an'ın ayetleridir. 2. Ayet Kafirler kıyamette zaman zaman temenni ederler ki, keşke vaktiyle kendileri de Müslüman olsalardı da bu azabı görmeselerdi. Üçüncü Ayet Bırak onları şimdilik yesinler, faydalanıp eğlensinler. Bitmez arzu onları oyalıya dursun. Sonra onlar başlarına gelecek halleri anlayıp bilecekler. Dördüncü Ayet Biz hiçbir memleketi onun levh-i mahfuzda bilinen bir yazısı olmaksızın azapla yok etmedik. Beşinci Ayet Hiçbir ümmet ecelinin ne öne alabilir... Ne de erteleyebilir 6 ve 7. ayet. Kafirler, ey kendisine zikir Kur'an'la indirilen Muhammed, şüphesiz sen mecnunsun. Eğer doğru söyleyenlerden sen ne diye bize melekleri getirmiyorsun?" dediler. 8. ayet. Biz melekleri ancak hak ve bir hikmet gereği indiririz. Gerekmedikçe göndermeyiz.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 Kur'an dışı yaşayan bir toplum haline getirilmeye çalışılmıştır. 10. Ayet Ey Muhammed! Ant olsun ki, Senden önce geçmiş topluluklar içinden de, Peygamberler gönderdik. 11. Ayet Onlara bir peygamber gelmeye görsün, Mutlaka onunla alay ederlerdi. 12. Ayet Böylece biz, Onu, O alayı günahkarların kalplerine sokarız. 13. Ayet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 16. Ayet Andolsun ki biz gökte burçlar, yıldız kümeleri meydana getirdik ve onları ibretle bakanlar için süsledik. 17. Ayet Biz onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk, oraya yaklaşamazlar. 18. Ayet Ancak dinleme hırsızlığı yapan şeytan olursa onu da akıp yakan parlak bir alev takip eder.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 İnsanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık. 27. Ayet Cin taifesinden olan şeytana gelince, onu da insandan daha önce, dumansız, çok yakıcı, alevli bir ateşten yarattık. 28. Ayet Bir zaman Rabbin meleklerine, muhakkak ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım demişti. 29. Ayet Onu insan şeklinde tasarlayıp da ruhumdan üflediğim ve o da dirildiği zaman kudretim için siz hemen ona secde ederek yere kapanın buyurmuştu. 30. Ayet Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. 31. Ayet Ancak iblis secde edenlerle beraber olmayı reddetti. 32. Ayet Allah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 dedi. 37 ve 38. ayet Allah, Haydi, sen o bilinen günün vaktine, birinci suğura üflenene kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. 39 ve 40. ayet İblis, Ey Rabbim, beni rahmet ve cennetinden kovup, azgın bırakmandan dolayı, andolsun ki, ben de onlara yeryüzünde günahları süsleyeceğim,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 Allah'ın emirlerine önem vermeyerek hevayı, vahiy dışı aklıyla şeytanın yerine başkalarını yanıltmaya, yönlendirmeye bizzat kendileri çalışacaklardır. 41. Ayet Allah buyurdu ki İşte bu ihlas bana ulaşan dosdoğru bir yoldur. 42. Ayet Kuşkusuz benim kullarıma karşı senin hiçbir tesir gücün yoktur. Ancak azıp da benim yolumdan sapanlardan sana uyacak olanlara vardır. 43. ayet Şüphesiz cehennem o sana uyanların hepsinin vaad olunan yeridir. 44. ayet Katlarına giden yedi kapısı vardır ki her bir kapıya o şeytana uyanlardan bir grup ayrılmıştır. 45 ve 46. ayet Takva sahipleri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 Biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz, dediler. 54. Ayet İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjdeni veriyorsunuz. Artık beni nasıl müjdelersiniz, dedi. 55. Ayet Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. 56. Ayet İbrahim de ''Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?'' dedi. 57. Ayet İbrahim, onların melek olduğunu anlayınca, ''Ey gönderilen elçiler, bundan sonra işiniz nedir?'' dedi. 58, 59 ve 60. Ayetler ''Onlar, biz Lut ailesi hariç günahkar bir topluma onları helak için gönderildik.''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 ''Sabaha girerlerken muhakkak onların arkası soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır.'' diye hükmümüzü bildirdik. 67. Ayet Sodom şehrinin ahlaksız, homoseksüel halkı onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. 68. Ayet Lut onlara dedi ki, ''Hakikaten bunlar benim misafirlerimdir.'' Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. 69. ayet. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin. 70. ayet. kavmi de biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmeden yasaklamadık mı? dediler. 71. ayet. Lut eğer dediğinizi yapanlarsanız işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim. dedi. 72. ayet. Resulüm hayatın hakkı için doğrusu onlar Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı. 73. Ayet Derken güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı. Cebrail Aleyhisselam'ın sayhası 74. Ayet Bir anda şehirlerin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. 75. Ayet Elbette bunda ince anlayışlı kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. 76. Ayet Ve o şehrin harabeleri, Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği iştek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya. 77. Ayet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 biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Aykear'lerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. 80. ayet. Andolsun ki Salih'in gönderildiği Semut kavmi olan Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar. 81. ayet. Biz onlara ayetlerimizi verdik de onlar bunlardan yüz çevirdiler. 82. ayet. Onlar tehlikelere karşı dağlardan emniyette evler oyup yontuyorlardı. 83. Ayet Sabaha girerlerken o korkunç ses onları yakaladı. 84. Ayet Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. 85. Ayet Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri ancak gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Beklenen o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik sen o inkarcıların verdikleri sıkıntılara aldırış etmeyip hoşgörülü davran. 86. Ayet Şüphesiz ki Rabbin hakkıyla yaratan her şeyi pek iyi bilendir. 87. Ayet Andolsun ki biz sana her rekatta ve daima tekrarlanan 7 ayet olan Sure-i Fatiha'yı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 Kur'an'ı kendilerine uydurmak için kabul edilecek ve edilmeyecek olanlar diye bölük pörçük ettiler. İçlerinde küfür ve inkarlarını gizleyen münafıklar her devirde bu yola başvururlar. 92 ve 93. Ayet Rabbin hakkı için onların hepsine yapmakta oldukları şeyin hesabını mutlaka soracağız. 94. Ayet Artık sana emredilen şeyi yılmadan açıkça söyle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 Andolsun ki onların söyledikleri şeylerle göğsünün cidden daraldığını biz biliyoruz. 98. ayet. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Subhanallahi ve bihamdi de ve secde edenlerden ol. 99. ayet. Sana gelmesi kesin olan ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet ve bütün emirlerine itaat Feyzül Kurkan, Kur'an-ı Kerim'de açıklamalı meali. Hicr suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özgür.